Bismillah, Elhamdulillah ve salatu ve selamuna Rasulillah. Soğuk havalarda küçük taharette soğuk su kullanmak caiz mi? diye bir soru soruldu. Bu hususta herhangi bir delil bulunmamaktadır. Yani soğuk suyla taharet yapılacağı hakkında ya da yapılmayacağı hakkında ya da ılık su, sıcak su kullanılacağı hakkında bu kişinin tamamıyla kendi sağlığı ve sıhhatiyle alakalı bir durumdur. E, suyu bulduğunda dilerse soğuk suyla taharetini yapar, banyosunu yapar. Dilerse sıcak suyla banyosunu yapar. Ancak eğer ki soğuk suyla abdest aldığında ya da soğuk suyu kullandığında hastalanmak durumu ortaya çıkacaksa, hastalanma söz konusu olacaksa bundan sakınmak gerekir. Çünkü esas olan Müslümanın sağlıklı kalmasıdır. Sağlığını bozacak bütün davranışlardan, bütün hususlardan kaçınması gerekir. Çünkü bir Müslümanın sağlığının bozulması demek, ibadetlerini sıhhatli bir şekilde, tam bir şekilde yapamaması demektir. O halde bu kişi kendi durumuna göre, sağlığına göre bakacak, hangi tür su kullanması gerekiyorsa, hangisinden memnun oluyorsa, İsraf olmayacak şekilde e, abdestini, taharetini yapabilir. Bunun dışında bu hususta söylenecek, yani delil getireceğimiz bir şey bulunmamaktadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.